Kadın hastalıklarında muayene olan bir bayan Rusla Abdest'i alması gerekir Yani kadın doğum uzmanına gittiğini düşünelim. Hı hı. Kadın doğum uzmanına görünmekle veya diyelim ki işte e, ne diyelim altdan herhangi bir alet bile salınsa veya oraya temas bile söz konusu olsa e, ne olabilir? Bu guslu gerektiren bir durum değildir. Hı hı. E, guslu gerektiren durum nedir? E, yani bir boşalmadır veya orgazm olma öyle ifade edelim. Hı hı. E, doktora gidenlerin bayanlarımız da herhalde o işlem esnasında orgazm olmamaktadırlar. Yani orgazm olmadıkça gusul abdesti de gerekmemektedir. Evet. Yani her kadın doğum uzmanına kontrole giden kişi gusül alması gusül abdesti almasına gerek yoktur. Sadece tek şart orada orgazm olmaktır. O olmadıkça, o gerçekleşmedikçe gusle gerek yoktur. <gülüyor>